98. konu, HZ peygamberin Beni kâb İslam'a davet etmesi, Abdurrahman el Amiri kavminin yaşlılarından naklen şöyle anlatıyor, Rasulullah bize geldi, Ukkas panayırındaydık, sizler kimlerdensiniz, diye sordu, biz de Beni Amir bin Sasa, A'dan olduğumuzu söyledik, bunun üzerine, siz hangi Beni Amir'densiniz, dedi, biz de Beni Kâb bin Rebya'danız, dedik, Rasûlü Ekrem, sizin içinizde, size sığınan bir kimseyi koruyabilir misiniz, diye sordu. Cevap olarak dedik ki, bir kuvvetliyiz, koruruz. Hiç kimse bizim ateşimizde ısınmaz, hiç kimse bize yaklaşamaz. Rasûlü Ekrem, bunun üzerine, ben Allah'ın Rasûlüyüm. Eğer size gelirsem Rabbimin risaletini tebliğ etmem için bana yardımcı olur musunuz, beni korur musunuz, herhangi birinize hoşuna gitmeyeceği bir teklifte bulunmayacağım, dedi. Onlar da Hazreti Peygamber'e, ''Sen Kureyş'in hangi kabilesindensin?'' diye sordular. ''Rasul-ü Ekrem, Beni Abdülmuttaliptenim.'' dedi. Onlar, ''Beni Abdümenaf seni nasıl karşılar?'' dediler. ''Rasul-ü Ekrem, beni ilk yalanlayan ve kovan onlar oldu.'' dedi. Bunun üzerine Beni Amir kabilesi, ''Biz seni kovmayız, lakin iman da etmeyiz. Sen Rabbinin Risaletini tebliğ edinceye kadar seni koruruz.'' dediler. Rasul-ü Ekrem onların yanında konakladı. Onlarla alışveriş yaptı. Bu esnada Bucre bin Kayzey Kuşeyri adlı kişi onlara geldi ve şu yanınızda gördüğüm ve tanımadığım kişi kimdir, diye sordu. Onlar da, bu, Kureyş'ten Muhammed bin Abdullah'tır, dediler. Bucre, onunla sizin ne işiniz var, diye sordu. Onlar, bu zat iddia ettiğine göre peygamberdir. Rabbinin emrini tebliğe fırsat bulmak için bizim kendisini korumamızı istiyor, dediler. Bucre, siz ona ne cevap verdiniz, diye sordu onlar, ona hoş geldin, safa geldin, seni memleketimize götürürüz, kendimizi hangi şeylerden korursak seni de onlardan koruruz, dedik, Bucre, bu panayır ehlinden hiçbir kimseyi bilmem ki buradan sizin götürdüğünüzden daha şerli bir şeyi memleketine götürmüş olsun, dedi ve ilave etti, siz insanların hepsiyle savaşmaya başladınız bile, Arapların hepsi bir yaydan size ok atacaktır, bu zatın kavmi kendisini daha iyi tanır, eğer ondan bir hal görseydiler onunla diğer insanlarla nasılsalar öyle olurlardı. Siz bir kavmin sefihini, kavminin kovduğunu, yalanladığı birini mi götürmek istiyor, onu bağrınıza basıyor, ona yardım ediyorsunuz, sizin görüşünüz ne de kötüdür, sonra Resulullah'a yönelip şunları söyledi. Kalk, kavmine git, andolsun eğer kavmimin yanında olmasaydın senin boynunu vururdum. Resulullah devesine doğru gitti ve deveye bindi. Bucre denilen habis, Resulullah'ın devesinin böğrüne vurdu, deve sıçradı ve resul Ekrem'i düşürdü, o anda Beni Amir'in yanında Duba bin Amir bin Kurt adlı bir hanım vardı.